Benim annemin emzirdiği kızla bu erkek kardeşim evlenebilir mi? Annelerimiz ayrı olduğunda ikimizin de süt kardeşi olur mu? Babam kızın süt babası olur mu? Bir daha ya, ya babası bir, annesi farklı olan bir kardeşim vardı. Kişi. Yani bir e, babası bir ama yani her iki, yani hem iki anneden olan kardeşi var. Yani hem kendisinin annesinden olan bir kardeşi var. Hem de demek ki babasının ikinci evliliğinden olan veya sonradan evlendiği kadından bir kardeşi var diyor. Benim annemin emzirdiği kızla, yani öz annesinin emzirdiği kızla bu erkek kardeşim evlenebilir mi? Bu kesinlikle. Niçin? Çünkü bu biliyorsunuz e, süt kardeşi olan kişilerle evlenmek şahıslar caiz olmadığı gibi onun kardeşleri de onunla evlenmez. Niçin? Çünkü onun kız kardeşidir. Yani abesinin kız kardeşidir. Veyahut kardeşinin kız kardeşi olduğu için onun ağabeyesi veyahut onun kardeşi o süt emdiği kız ile ortaklaşa süt emdiği kız ile evlenmek kesinlikle caiz değildir. Çünkü abesinin veyahut kardeşinin süt kardeşidir. Biliyorsunuz süt kardeşi yani aynen her şeyde kardeştir. Ama oradaki anladığım ya, sanki öyle değil hocam. Ne diyor? Sanki e, iki anneden olmuş yani babası evlendiği kadından herhalde e, kız kız kardeşi var herhalde. Onunla yani kendisi babası e, annesiyle evlendiği gibi o evli kardeşi de. Kendisinin üvey kızıyla evlenebilir mi? O manada soruyor galiba. O zaman sen bir daha sor ustam. Bir daha anladım. Ben öyle anlamadım sakıya. 46 maddem. O geçti abi. Hangisi? O. o gitti sorulur. Soru baba bir anne var. Hocam baba bir. Yani bir dakika. Yani şimdi diyelim ki ben Rifat Rifat'la işim. İkimiz bir anneden kardeşiz. Ödem yani ve bir babadan baba kardeşiz. Bir. Baba bir. Babamız bir. Babamız yani annelerimiz ayrı. Evet. Evet. Tamam, bu bir. Onunla mı evlen? Evet. Anne farklı olan e, erkek kardeşim vardı. Yani anne farklı. Dur, baba Annesi farklı, senin annen farklı. Evet. Ama babamız birdir. Hı. Evet. evet. evet. Baba. Benim annemin emzirdiği kızla bu erkek kardeşimin kardeşim evlenebilir mi? İşte Evlenemez. Niçin? Kardeşiz. Çünkü bu onun kardeşidir yani abesinin abesinin veyahut da kardeşinin kardeşi olduğu için o da onunla yani abisinin veyahut da kardeşinin kızıyla yani süt süt kızıyla veyahut da süt kardeşiyle evlenmek caiz değildir. Vallahi çok